Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve e, bugün konuğumuz Murat Mahmut Yazıcıoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. E, bugün e, ayrıca e, programda bana Ali Sürenoğlu eşlik edecek. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba Ali. Sen, merhabalar, merhaba. E, e, Ali de benim öğrencilerimden kendisi ile birlikte bugün Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin ve Füyü adlı eserlerini konuşacağız. Kısaca ben size Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nu tanıtayım. Kendisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünü bitirdi. Stüdyo oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yaptı. İlk sahnelenen oyunu Şekersizli Yan Etki Tiyatrosu'nda yönetti ve oyunun oyuncu kadrosunda yer aldı. İlk yazdığı oyun FÜÜ ise Mayıs 2014'te İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ilk gösterimini yaptı ve ardından birçok kez sahnelendi. Ağustos 2016'da BAM Tiyatro'yu kurdu. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oyunuyla 2016-2017 sezonunda yılın yerli oyun yazarı seçildi. Son olarak Sevmekten Öldü Desinler adlı oyunu kaleme aldı. Tabi bu kitaptaki, evet, e, bundan sonrakilerde. <gülüyor> 2017 yılında evet. çıktığı için 2017'de, e, 2017'ye kadar yaptıklarım yazıyor. Yani yok şöyle bir güncelleyelim. Kadercan evet. e, atlı oyunu yazdım bu kitap çıktıktan sonra geçen sene e, ve bu sezon e, sahnelendi. Sahnelenmeye devam ediyor. Ödül de aldı o da. E, evet oyuncumuz ödül de aldı. Çok güzel bir serüvenle tekrar beraber olduk oyuncu, oyuncumuzla beraber. Seneye de devam edecek. Bu. Ve sen İstanbul'dan daha güzelsin de. Son gösterimleri bu sene üçüncü sezonunda. Lütfen kaçırmayın diyelim. Evet. Yani buradan. Ben de söyleyeyim lütfen kaçırmayın son <gülüyor> altı oyun. Evet. E, bu arada da, e, oyunu da konuşacağız ama önce biraz metinleri e, konuşacağız. Hı hı. E, sen başlamak ister misin Ali? Yoksa ben, ben mi başlayayım? <gülüyor> e, biz bu oyunları yani derste okuduk ve e, çok etkilendik. Ee, şöyle de bir aslında yol çizmiştik kendimize yani. Çağdaş oyun yazarlarını hem okuyalım hem izleyelim Böylece hani bir metnin e, performa edildiğinde neye dönüldüğünü dönüştüğünü hı hı. de e, görebiliriz bu şekilde diye düşünmüştük e, Şimdi e, sen kadın hikayeleri anlatıyorsun <gülüyor> Bence yani fü ve Sen İstanbul'dan daha güzelsin de görünür şeylerden biri Ve bu çok iyi yani kadın hikayeleri Anlatısı, e, anlatıyorsun ve şöyle bir tek teknik de var. Aslında bize bir kurgu vermiyoruz. Bir kurgu yok. E, bu e, biz e, zaman zaman birbiri içine geçen hikayeler ve konuşmalarla aslında ne olduğunu olayın aslında belki de hiç başını görmesek hani üç kadın birbirleri arasındaki ilişkilerin de ne olduğunu sonrasında fark ediyoruz. Hı -hı. E, bu e, şey mi? E, daha çok sahneyi düşünerek yazılan bir şey mi? Tabii. Yoksa Evet. Yani tamamen sahneyi düşünerek ilk hı hı. O, yazdığım oyundan itibaren e, öyle bir e, nasıl söyleyeyim öyle motivasyonla yazıyorum çünkü sahnede hayal ediyorum. Bunu mutlaka sahneleneceğini bilerek yazıyorum. O yüzden e, füden başlayarak aslında son oyunlara doğru evrilen süreçte daha fazla sahneyi düşündüğüm için tabii ki yıllar geçiyor, e, bilginiz artıyor, daha fazla şey yazıyorsunuz. E, ...klasik metinlerin dışında daha başka şeyler ilginç çekebiliyor. Daha fazla sahneyi düşünmeye başladığım için aslında bu parçalı kurgu... ...ya da işte e, tiyatronun malzemesini daha fazla kullanma... ...sahnenin e, malzemesini daha kullanma e, metinlere de biraz aksediyor. O yüzden sen İstanbul'dan daha güzelsin ve sevmekten öldesinler... E, ...bunun e, son örnekleri diyeyim. Ama Kadercan'da da... E, Biraz daha tek kişi üzerinden e, ya bunu yapmaya çalışmaya, evet, tek kişilik bir Değil oyun. E, tamamen sahneyi düşünüyorum. Peki bu mesela şeyi tabii sormak zorundayım. Bu biraz e, ne diyeyim büyük bir soru olacak belki ama tiyatro <gülüyor> bir edebiyat mıdır? <gülüyor> evet gerçekten büyük bir soru <gülüyor> Evet biz bunu çok tartışıyoruz Tiyatro yani, edebiyat mıdır? <gülüyor> şöyle düşünüyorum Tabii ki edebi bir şey içerir içinde Ama tamamen edebiyat diyemem Çünkü tamamen sahne için yazılıyor O zaman senaryonun da bir edebiyat olduğunu tartışabiliriz hı hı. İçinde edebiyat da var Şiir de var Ama ne tam bir şiir ne de, ne de tam bir edebi eser diyebiliriz hı hı. Tamamen sahne Ben sahne sahneyi düşünerek Sahne malzemesi kullanarak yazdığım için <Gülüyor> ee, yani böyle bu sorudan sığılabilirim diye düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet bu çok tartışılan da bir <gülüyor> mevzu <gülüyor> zaten ben de şey sormak istiyorum. Bu mesela büyük oyun bir soru daha geliyor. Yok, çok. <gülüyor> Emily o kadar. Bir gidiyor. <gülüyor> Ders bir şey falan değil ben <gülüyor> buyurun. <gülüyor> benim, benim o kadar <gülüyor> büyük değil tabii ki. Ee, sen İstanbul'dan daha güzelsin.deki mesela Ayfer, Başak ve Melis karakterlerine <gülüyor> baktığım zaman e, onların gerçek hayattaki isimleri de Ayfer, Başak ve Melis. <gülüyor> evet. Bunları hani düşünerek mi ya, yoksa ya karakterleri düşünerek mi yazdınız yoksa sonradan gelişerek bir bir şey oldu. Evet aslı şöyle oldu. Oyun sahnelenmeden iki sene iki sene önce yazmaya başladığım bir oyun ve ikinci Kat Tiyatrosu'nda bir atölyede yazmaya başlamıştım. Oradaki isimler Beliz, Elit ve e, Melis'ti. <gülüyor> Melis o zaman atölyede de vardı. <gülüyor> ee, birazcık e, şöyle teknik olarak yani isimleri bir kere çok uydu. Ayfer'in evet. Anani'ye, Melis'in Yeni Kuşa, Başağın Anne'ye evet. ve provada bir e, Küçük bir duvar oluşmasını istemediğim için başka bir isim koymak istemedim. Bunu arkadaşlara da sordum tabii ki. Tabii ki kendilerini oynamıyorlar, bambaşka karakterler oynuyorlar ama... E, ...ya yani Başak karakteri şunu yapar mı acaba? Şimdi oyunu ben yönettiğim için aynı zamanda. O samimiyeti sağlamak için e, birazcık aslında. Çünkü yani oyun daha önceden yazılmıştı. Ama isimler tabii ki onlarla beraber karakterlere de bir şeyler, onlardan gelen şeyler eklendi. Yani beni, beni şaşırtmıştı ben gördüğüm zaman vay ve dedim hani çok iyiymiş falan Hı -hı. dedim. O noktada iyi ee, oldu. Peki bu <gülüyor> e, hem yine fü ve Sen İstanbul'dan daha güzelsin e, bu iki metni konuştuğumuz için e, yaşlı kadınlar. Hı -hı. Yani, yani bu ilk Sen İstanbul, yani hem üç kuşak kadın ama bir de yaşlı olmak. Mesela bu yaşlı kadın e, çok da aslında rağbet edilen bir figür değil. E, bu yaşlı kadın ...nereden çıktı, yani nasıl... ...ki bu iki metni de kesen bir şey zaten... ...hem yani bunlar üç kadın ve... ...üç kuşak... ...yani genel olarak aslında... ilk sonra da şöyle bir şey... ...hani kadın oyunları yazıyorsun... ...gibi şey söylemiştin... ...evet kadın hikayeleri... ...FÜ'den itibaren hepsinde... ...bütün oyunlarda güçlü kadın... ...karakterler var... ...Kader tek kişilik bir erkek oyunu olmasına rağmen... Orada da bir anneyi görüyoruz. Hı hı. Oyuncu çok farklı karakterleri canlandırıyor. Ve orada aslında annenin de hikayesini görüyoruz Kadercan'da ee, Genel olarak şöyle bir şey var. Sonuçta ben annem, anneannem, halam, teyzem, ailemdeki kadınlar, hayatındaki kadınlar. Kadınların bütün toplumsal olaylar ya da kendi yaşadıkları, yani bizim yaşadıklarımız... On, ...onlar çok daha farklı yaşıyorlar... ...çok daha farklı bir deneyimle yaşıyorlar... ...ve bu beni her zaman çok fazla ilgilendiriyor... Ee, ...yaşlı kadınların... ...ya da genel olarak yaşlı insanların... ...sanki... ...hiç espri yapamaz... ...yaşayamaz... ...ya da hayatın başka bir noktasında artık dinlenmeye çekilmesiyle ilgili bir... E, ön yargı var... ...bütün dünyada belki ama ülkemizde daha da fazla maalesef... ...ben de tam tersini düşünüyorum... ...ben... E, Onların asıl hayat enerjilerinin çok daha yüksek olduğunu... ...ve sahnede de bu malzemenin çok zevkli bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Sahnede iyi kadın oyuncuları izlemeyi çok seviyorum. O yüzden ben de hep FÜ'den itibaren e, özellikle dikkat ediyorum... ...güçlü bir kadın karakteri yazmaya ki anlatmak istediğim şeyi... ...çok daha iyi anlatabileyim. Çünkü e, yaşadığımız acılar kadınlarda çok daha fazla iz, iz bırakıyor. da onlar... E, onlar çok daha zor bir şekilde hayatın içindeler. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani tekrar söylemeye gerek yok. Ben de eğer bir şekilde bir kadın hikayesi yazabiliyorsam. Çok iyi bence çok çok iyi gerçekten. Çok mutlu oluyorum. Bir kadın olmama gerek yok. Tabii ki. Ya da illaki içinde kadın var diye oyun kadın oyun olacak diye bir şey yok. Ama oyunlarımı okuyanlar izleyenler biliyorlar ki orada başka bir kanal var. Ve o kanalı... O kanalda yürümeye devam etmek benim tek isteğim bundan sonra da. Şimdi tabii sahnedeki dil ve performans konuşmak başka bir şey, metni konuşmak başka bir şey. Tabii. Ee, biraz bu metnin dilinden de bahsetmek <gülüyor> gerekiyor galiba, değil mi Ali? Ne diyorsun? <gülüyor> metnin dili, yani aslında her iki metninde de, değil mi? <gülüyor> evet, metnin dili metin okun... yani okunulduğu zaman benim için anlaşılır bir metin oldu, <gülüyor> ama yani Bence çok da e, düzden ziyade altyapısı olan da bir metin gibi hissettim. Yani okudukça ben bir şeyler alabildim. Bu noktada anlaşılması kolay ama alt metni de yoğun olacağını evet, düşündüğüm bir metin Son derece sade oldu. yazılmış fakat çok katmanlı bir metin çok, aynı zamanda. Evet. Ne güzel. Ve bu, <gülüyor> bu, bu işin ustalığı gibi geldi ve bu beni çok şey yaptı yani mutlu etti. Sizi araştırmak, size bakmak gereği hissettim kendimde. <gülüyor> bu noktada... Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür yani şu ederim. çok zor bir şey sanırım değil mi? Ee, yani herhalde sadece oyun metni yazarken değil diğer bütün metinlerde de... E, ...hem yalın <gülüyor> olabilmek ama o yalınlıkla aynı anda birçok şeyi aktarabilmek. Bu son derece zor bir şey ve e, aslında iyi bir oyun yazarı... ...bunu e, yani iyi bir oyun yazarı olmanın bilmiyorum belki de herhalde yollarından birisi bu... Ee, ...hani mesela şey yine biz konuşmuştuk... Yani ...kötü oyun izlemek için... ...izlediğini nasıl anlarsın... ...ay dekor çok güzeldi... <gülüyor> <gülüyor> ...ay dekor çok güzeldi... Işık çok, güzel. <gülüyor> çok güzeldi gibi... Ee, ...bu dil... E, ...nasıl ortaya çıktı... ...çünkü gerçekten bu özel bir dil... ...teşekkür ederim yani... E, ...ne güzel bunları duymak... ...çünkü... Şimdi bir şey böyle bir şey duygusal da yaşıyor bir oyun yazarı ya da herhangi bir yazar olarak sonuçta bir masanın üstünde yazdığınız bir şeyin sahneye aktarılması zaten çok güzel bir şey. Evet. Bir de hiç tanımadığınız ve yeni tanıştığınız birinden böyle şeyler duymak çok zevkli bir şey. Ee, tabii ki bu işe kafa yoran birilerinden duymak daha da mutluluk verici. Ben sahnede izlemekten keyif almadığım bir dili ya da bir biçimi. ...kendi oyunlarımda yazmamaya çalışıyorum. Sadece öyle bir meselam var. Ee, bir film izlerken de... ...bir kitap okurken de... Neyin, e, ...neyin beni içine çektiğini... ...biraz keşfetmeye çalışıp... ...gerçekten kendi yazdığım şeyde... E, ...tekrar tekrar okuyup yazdıktan sonra... ...belki de e, bunları elemeye çalışıyorum. Senin dediğin gibi... E, ...ben de bir metni okuduğum zaman... ...önce anlamak istiyorum. Evet. E, belki sonra tekrar okuyup... ...alt metnini keşfetmek istiyorum. Ama burada neler oluyor... Acaba niye böyle bir şey yapmış? O fazlaca şiirden Fazlaca abartıdan O hayat yani metnin gerçek meselesinin görünmemesi gibi Bir şeyi tercih etmemeye çalışıyorum Biraz yazar olarak her zaman kendimi Geri çekmeye çalışıyorum çünkü Eninde sonunda bunu oyuncular oynayacak Sahnede ve oyuncu için çok açık Bir malzeme olması gerekiyor Keşfetmesi için Ben sevdiğim şeyi Yapmaya çalışıyorum açıkçası. Bununla ilgili de biraz kafa yoruyorum tabii ki. Evet. Sevdiğim yazarları okumaya, onları izlemeye çalışıyorum. Evet. Böyle bir yolculuk. Bir de bu şöyle bir şey de var. E, bu arada söyleyelim bu iki kitap bir arada FÜV ve Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin Habitus Kitap tarafından yayınlandı. Ve evet. e, her iki kitabın kapakları da ayrıca yazarımıza ait değil mi? Evet. Kapak. <gülüyor> Buradan Emrah'a da sevgiler Habitus'un evet. yayın yönetimine. Bu arada Emrah da konuğumuz olmuştu. ...podcastlerimizden ve sitemizden... ...kendisiyle yaptığımız söyleşiyi de dinleyebilirsiniz ...buradan... ...buradan <gülüyor> <gülüyor> bunu da hatırlatalım... ...çok sohbet bir insandır kendisi... Öyle, gerçekten. <gülüyor> ...bir de yani oyun basması... Evet, ...yayın evinin... Evet, ...bir de hem de böyle çağdaş... çağdaş ...oyun yazarlarının çok kitaplarını basması... ...ve biz çok bu değerli. kitapları... ...hepsini okuduk... <gülüyor> ...böyle, ee, çok önemli... ...şimdi bir de şu benim dikkatimi çekmişti... ...tabii bu kapakta... ...senin tarafından yapıldığını öğrenince... Hı hı. ...bu her iki metin de 79 dokuz sayfa... <gülüyor> <gülüyor> ...bu bir tesadüf müdür... ...yoksa o, Mizampaj'da bu bu şekilde mi yapıldı... Evet, ...kitap san, düzenlenirken... ...sanırım öyle bir şey... E, ...olmuş olabilir ama... ...genel olarak bir A4 sayfası olarak düşününce... ...çok benim oyunlar otuz beş sayfayı... ...geçmez çok fazla bir şekilde bir süre hesaplaması da işte 70'de 90 dakika 70'de 90 dakika hı. arası tabii ki saniye de bazen uzar kısalır ama o daha çok yayın evinin hı. tasarrufu ikisinin eşit olması herhalde evet bunu da biz çok şaşırmıştık mesela ama çok da yani altı oyuna bakın hepsi hı hı. işte 35-36 sayfayı çok geçmez. Niye acaba bilmiyorum. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, belki de az kişiyle oynandığı için. Belki, mesela, evet. Ali sormak ister misin ben? Ee, yani ben yine Metin'le alakalı <gülüyor> bir soru sormak isterim. Buyurun Ali Bey. <gülüyor> şey e, bu mesela biz arkadaşlarımızla izledik ya da üzerine konuştuk falan onların da çok fazla sorduğu bir soru oldu bana sen ne düşünüyorsun gibi. Siz de burada yakalamışken size de sorayım. <gülüyor> e, bu Metin'in sen İstanbul'dan daha güzelsin zombi zombiyi e, çok fazla geçirmeniz ve zombinin... ...ne anlam ifade ettiğini size sormak... ...doğru mu olur <gülüyor> Yine de ...yine de sorayım. <gülüyor> yani sen bana zombi ne, de, ne anlatıyor... ...bu sormak istedin? Yani evet zombi Metin için... ...ne ifade ediyor? Çünkü bir yerde değil... ...birçok yerde geçiyor ve... Yani şöyle bir şey aslında hani çok fazla... ...şöyle bir şey anlatmak istiyorum... ...gibi şey söyleyemem. Çünkü kafamda çok net değil. Hı -hı. Böyle bir şeyler uçuşuyor... ...bazen. Ama tabii ki... Hep, hepimizin genel olarak e, bir temsil ettiği, bir, e, daha doğrusu e, var ettiği bir korku var. Ve biz işte, bu ölüm korkusu da olabilir ya da dışarıda kadınlar için e, korkulacak ne varsa o olabilir. Zombi de biraz böyle şeyler ifade ed ediyor. Yani hepimiz çocukken annemiz şey, işte seni... ...işte şunlar kaçırır, bunlar kaçırır... ...işte şu saatte eve gelmezsen şu olur, bu olur gibi... ...aslında gerçek olmayan bir takım zombi hikayeleri... ...anlatırlar. Ya da bir çocukluk masallarının içine de karışmıştır... ...bu korku hikayeleri. Biraz öyle bir şeyi... E, ...ifade ediyor. Ama umarım... ...bütün zombiler ölür. Gerçekten, gerçekten ölürler. Evet, yani. Bir daha geri dönmemek üzere. Yani. Bir de aslında tabii... ...her iki metinde de... ...şehir, yani İstanbul Hı. önemli... Ee, ...şehirde aslında... Yani met, ...metinleri okurken... ...özellikle benim öyle olduğu... ...bilmiyorum Ali sen ne düşündün... E, ...böyle şehrin de o farklı kuşaklardan... ...bir yaşanmışlığı aktarması... Evet. Hani ...söz konusu... ...ve o şey gibi... ...şehirde kadınlar gibi aslında... Hı hı. ...bu da böyle bilerek... ...yani kurgulanmış ve birbirine paralel gitsin... diyeme mesela o kuşakları anlatmak... ...o anlamda hani şehirle... ...öyle kuşatmak, şehri de öyle hı hı. kuşatmak... E, Tabii. Yani şöyle bir şey, kendimle ilgili bir şey anlatayım. Birçok böyle mekanlarla ilgili bir takım resimlerin, ingelerin hafızamda çok yer ettiğini, yer ettiğini keşfettim. Bir, bir on sene önce de 15 sene önce. Ve bu aidiyet kavramıyla çok fazla ilgilenmeye başladım. Gerçekten bir duvarda herhangi bir grafit ya da bir resim gördüğüm zaman eğer onu sevdiysem, onu kendime ait hissettiysem... Bir hafta sonra onun yok olduğunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Ama zaten İstanbul'da yaşadığımız için gittiğimiz kafeler, sinemalar, tiyatrolar, evlerimiz hepsi yıkılıp tekrar yapılıyor. Ve bize ait olan çok az şey kaldı aslında. Evet. E, ait İlla bir maldan bahsetmiyorum. Yani ait olan şey bir manzara da olabilir. E, bir kıyı olabilir, bir kafe olabilir. E, biraz bu bana çok trajik geliyor ve Metin'de de benim kendi 97'den bu zamana kadar İstanbul'da oturuyorum 22 yıldır. Kendi gördüğüm değişimler üzerinden bir şeyler yazmaya çalıştım aslında ya da duyduğum üzerinden. Bu üç kuşak için de çok farklı şeyler ifade ediyor İstanbul'un değişimi. Ama oyunda da olduğu gibi aslında ne kadar üzülüyorlar, ne kadar bunun farkındalar onu bilmiyoruz. Evet. Zaten bunun farkında olsa herkes belki bu değişimin önüne biraz daha, bu vahşi değişimin önüne biraz daha geçilebilir. Ama belki biz işin yazar tarafında olanlar sadece bunun altını çiziyoruz. Ee, İstanbul'un değişimi o anlamda bütün oyunlarda var ve olmaya da devam edecek. Çünkü çok trajik maalesef. Çok trajik gerçekten. Bir de aslında bu hani kentle birleşiyor olması bu kadınların hayatının orada bence cinsiyet de önemli bir şey geliyor. Yani ki. bilerek kadınların yani o kadın hikayesi olmasının bir, bir tarafı da o aslında. Hı -hı. Hani şey gibi ne bileyim fethedilmek, ırza geçilmek, ne bileyim işte parçalanmak bunların hepsi bunlarla da birleşiyor. Sanırım dilin o kadar sade olması da bununla ilgili bir şey değil mi? Aslında o kadar görünür bir şey ki bu. Hani ...bu görünürlük sadece hani bir süse... ...ya da bir benzetmeye... Yani ...yine ben ona baktım mesela... ...dilde hiçbir neredeyse benzetme unsuru yok... Hı hı. ...yani bilerek... ...olduğu gibi, hani şey gibi... Hani o ...arka planla birlikte var oluyormuş gibi... ...yani şöyle bir şey... ...beni sıradan... insanın ...hüznü ya da acısı ya da neşesi... ...daha çok ilgilendiriyor... ...ve oradaki her süs... ...o hüznü, o duyguyu... ...bence üzerine... ...kapatan bir şey... Öyle ...benim için... Ee, ...eğer gerçek olan şeyle ilgileniyorsanız... ...gerçekten en sadesini... ...keşfetmek gerektiğini düşünüyorum... ...dilde de, kurguda da... ...zaten... ...İsan e, İstanbul'dan daha güzelsin de bir parçalı kurgu var... Evet. ...buna bir de dille bir... E, ...süsleme ek, eklemek... E, ...çok gereksiz olacaktı... ...zaten ben böyle bir şey ...hiç yapmayı düşünmüyorum yani... Hı hı. ...belki bir gün sözsüz, sessiz bir oyun yani, yazarım... Evet. ...bununla da ilgileniyorum... Ee, ...hep İstanbul'dan daha güzelsin yazarken... ...ben... ...küçük bir çalışma odamda yazmıştım... ...ve yan tarafta bir... ...inşaat vardı... ...aslında inşaat sesleri... ...eşliğinde yazdım oyunu... ...ve hep şunu hissediyorum... ...bazen İstanbul'da... ...dolaştığım zaman... ...yani binalar gerçekten büyüdükçe... ...biz daha da küçülüyoruz... Evet. ...dünyamız küçülüyor, hayal gücümüz... ...küçülüyor... ...ama... Dünyayı değiştirmek isteyen insanlar belki yazıyla, belki sözle e, bir şekilde kendilerini dışa vuruyorlar. E, sen İslam'dan daha güzelsin biraz benim için öyle bir şey. Bütün bu şehri, şehirle ilişkimin bir belgesi belki de. Yani o döneme kadar bir belgesi. E, çünkü artık böyle zaman durduramadığımız falan hissediyorum. Yani... Bazen kitaplara bakıyorum, çok büyük klasiklere bakıyorum. Bunlar nasıl yazılmış falan diye düşünüyorum. Çünkü ben kısa bir şey yazmaya başladığım zaman hemen bir Twitter mesajıyla ya da bir WhatsApp mesajıyla konsantrasyonumun dağıldığını hissediyorum. İstanbul biraz da böyle bir şey. Hiçbir zaman sizin insan olmanıza izin vermiyor artık yavaş yavaş ama o alanları tabii ki koruyarak bir şekilde o değirmenin, ...şeyine ne derler... Çarkın. ...çarkına çomak sokarak... <gülüyor> e, zaman durdurmaya çalışıyoruz... ...bizim gibi insanlar... Evet. ...kocaman bir laf ettim şu an... <gülüyor> Öyle, ama inşallah düşman... Bir, ...bir taraftan <gülüyor> durması da... ...gerekiyor herhalde... ...çünkü işte hatta ben de gelirken okuyordum... ...sabah bu işte agam benimle... ...bir röportajdan bir parçayı çevirmişler... ...o da şey benyamin'den bir alıntı yapıyor... ...işte diyor ki başlangıç şeydir... ...bir yarıktır şimdi de... Yani bir yarık açar... ...tam da o çomak sokmak gibi yani durdurmak... ...önemli... ...sen bir şey söylemek ister misin Ali... ...çünkü son zamanlar artık... ...bir de şeyi söylemek istiyorum... ...bu... ...şimdi bu... ...senin eserlerin ve bizim işte bu dönemde... ...biraz diğer okuduğumuz Çağdaş Oyunlara da baktığımızda... ...gündelik hayatın politikleştirilmesi... Hı hı. ...tam da söylediğin gibi politikleştirilmesi... ...hani siyasetten bahsetmiyorum... ...bunun bir yeni yaşam tarzı, var olan yaşam tarzına ve dayatılan bir takım şeyleri direnç olarak da mesela ortaya çıktığı... ...ve bunun tiyatroyu da değiştirdiğini ve metni de değiştirdiğini görüyoruz hı hı. aslında. Sen ne dersin son olarak? Böyle mi? Yani bu, bir, bu da bir direnme ve şey şekli mi? Yeni bir strateji mi? Ya da bu kendiliğinden mi oluyor ya da farkında olmadan? Kendinden oluyor ya da dediğiniz gibi zaman ruhuyla alakalı bir şey. Ben kendi yani kendi kuşağımdaki yazarları izlediğim zaman, okuduğum zaman benzer bir yoldan gittiğimizi görüyorum. Bu kadar büyük acitasyonun kocaman lafların altında ezildiğimiz zamanlarda herkes kendi kişisel noktasından bir şekilde politik olmaya çalışıyor. Kendi meselesini ortaya koymaya çalışıyor. Bu çok değerli bence. Yani... Ayrıca son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Israrla ve inatla e, tiyatro metni yazan kendi kuşağımdan yani genç kuşak diyelim kısaca evet. yani. Yani, o, bu yani Bu kuşak. Bu kuşak değil. Bu çok değerli bir şey. Ben bu de. ileriye kalacak çok. olan şey bu. Yani beşinci altıncı oyunlarını yazıyor insanlar. Çok iyi bir şey evet. ee, Ve bu çok değerli bir şey. Tiyatro için de çok değerli. Seyirci için de gelecek için de. Evet, umutla yazmaya umutla de bitirdik, evet. <gülüyor> yazmaya, <gülüyor> yazmaya devam. Yazmaya devam kesinlikle bitirelim. Ee, şimdi biz e, hep yazarlarımızın okuduğu bir bölümle ya da bir sayfayla bitiriyoruz e, programımızı. E, maalesef sen bugün sadece FÜ ya da sen İstanbul'dan daha güzelsinden <gülüyor> da, okuyabilirsin. Güzel o yüzden e, çok güzel çok oyunlar. Güzel, evet. Buradan e, tekrar söyleyelim, bugün... E, 94.9 açık radyoda günün ve güncel edebiyatında Murat Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikteydik ve Ali Sürenoğlu ile birlikte kendisiyle Sen İstanbul'dan Daha güzelsin ve Fül kitaplarını konuştuk. Bu kitaplar ikisi bir arada Habitus kitap tarafından yayınlanıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ ol Ali. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Altı hattını başına çal. Devriminde, gösterinde, ceketinde al. Allah kahretsin dedim. Ayrıca Allah da var. Ben hiç inanmadım zaten olmadığını diye bağırıp travmaya bindim. Baktım bu hala ayet sallıyor. Kafamı çevirdim hiç bakmadan. Travvay uzaklaşınca bir arkamı döneyim dedim. Sibel, ne var arkada? Arkamı bir döndüm. 40 sene geçmiş. Ertesi gün çok aradı evden. Sabah gelecekmiş aslında ama gelmeye korkmuş. Sonra arkadaşları anlattı. Ben yokum tanımıyorum dedirttim anneme. Annem de işine geliyor tabi. O sabah bana ulaşamamış, erken kalkmış, tıraşını olmuş, bıyıklarını taramış, giymiş parkasını, annesini, kardeşini öpmüş, mitinge gitmiş. Bayrağı hep o taşımış, arkadaşları anlatıyor, en çok onun sesi duyulurmuş onların tarafta. Hiç şikayet etmemiş, sıklan, terlemiş, gıkı bile çıkmamış. Onu hiç öyle coşkulu görmemişsinizdir, dediler. Silah seslerini duyduklarında herkes kaçışırken onlar arada kalmışlar. Kalabalık onları istemedikleri bir yere sürüklemiş.